Açık Radyo 94.9 Şimdi Uluslararası Af Örgütü'nden gelen bir açıklama var. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Burası Açık Radyo saat 14.47-16 Haziran. Pazar günü 2013 ve Türkiye'nin yaşadığı en olağanüstü günlerden biri. Nut Nutkun'u her seferinde her yeni gelen haberde neredeyse... Bu sefer bu aşılamaz diye düşündüğümüz şeyler yani geçenlerde 50'ye yakın avukatın 50 civarında sayıları 50 civarında olan avukatın gözaltına alınması bir kiminin de yaka paça üstleri başları yırtılarak ve yerlerde sürüklenerek kendileri gözaltına alınması arkasından da 3000 civarında avukatın gösteri yap. Ması durumunda yani büyük Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olduğu belirtilen yerin içinde vultuları arş ar ar alaya çıkan her yer Taksim her yer direniş bağırtıların o zaman da kamu alanında yapılan gösteri e, suçtur diyen e bir şey yapamadı çünkü 3000 avukatı pek kolay tutuklayamadıkları evet. bir şey yapamadıkları gibi durumlar var Şimdi bu sabahtan beri de sizi de yayınla paylaşmaya çalışıyoruz. Biz dün gece saat 10'dan itibaren yayındaydık. Bir ara verdik sabaha karşı. Sabah 4'ten sonra bir 12'ye kadar ara verdikten sonra tekrar başladık. Ve 3 saatten beri de yayındayız. Bu olağanüstü günleri... ...yansıtabilmek için protestocuların göz altında haberleşmesiz tutulması gibi bir durum haberler de gelip duruyordu bize ve bunun da doğru olup olmadığını çek etmeye, kontrol etmeye çalışıyorduk. Şimdi Uluslararası Af örgütünden Uluslararası Af örgütü Türkiye'den gelen bir 14-16 saat 14.16 itibariyle tam yarım saat önce yayınlanan bir şey var. <gülüyor> Onu okuyalım. Evet, Protestocuların gözaltında haberleşmesiz tutulmasına son verim başlığıyla. Evet şu şekilde başlıyor açıklama. Uluslararası Af Örgütü dün gece İstanbul'da gerçekleşen toplu gözaltıların ardından bugün bir açıklama yaparak polisin gözaltına alınmış insanların kendi bünyelerinde tutulduğunu kabul etmediğini dile getirdi. Cumartesi gecesi boyunca protestoların merkezi olan Taksim bölgesinde ve yakınında bulunan Harbiye ve Mecidiyeköy'de gerçekleşen protestolarda yüzden fazla gözaltı olduğuna inanılıyor. Gerçek sayı bilinmiyor ama çok daha yüksek olacak gibi. İstanbul Barası Uluslararası Af Örgütü'ne adı bilinen ve polis tarafından gözaltına alındığı görülen yaklaşık 70 kişinin nerede olduğu bilgisine hala ulaşamadıklarını dile getirdi. Ya insan hakikaten inanmakta, gözlerini okuduğu şeylere inanmakta güçlük çekiyor. 21. yüzyılda Hukuk Devleti'nde şeffaf katılımcı demokraside 70 kişinin nerede olduğu bilgisine ulaşılamıyor. Evet yani insanlar Öyle gözaltına var. alınmadan önce isimlerini haykırıyorlar bağırarak. Kim ya, kaybedilmesin diye. diye. Kaybedilmesin diye. Yani. diye evet. Uluslararası Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner polis şiddetinin şoke edici sahnelerine tanık olduktan sonra yetkililer şimdi gözaltındakilerin en temel insan haklarını engelliyor. Polis derhal bu insanları serbest bırakmalı ya da nerede olduklarını açıklayarak ailelerine ve avukatlarına erişmelerine izin vermeli diye konuşmuş. Uluslararası Haf Örgütü son 3 haftadır İstanbul'da gerçekleşen protestolarda protestocuların gözaltına alınırken ve sevk edilirken polis tarafından dövüldüğüne gözaltına alınanların 12 saate varacak süreler boyunca su, yiyecek ve tuvalet erişimleri olmadığına dair tutarlı ve güvenilir raporlara ulaştı. 12 saate verecek süreler boyunca su yok, yiyecek yok ve tuvalet erişimi evet. yok. Maşallah. Evet. Ve tutarlı ve güvenilir raporlarla kanıtlanıyor bu. Evet. İçişleri Bakanı hala görevde, vali görevde ve başbakan da görevde. <gülüyor> o mitinge gidiyor. Protestocuların nerede olduğunun bilinmemesi polis tarafından kötü muameleye maruz bırakıldıkları yönündeki endişenin artmasına sebep oluyor. 15 Haziran Cumartesi akşamı polis saat 20.30 sularında Taksim meydanındaki barışçıl göstericilere biber gazı, tazikli su ve ses bombası ile müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında Taksim meydanında olan Türkiye araştırmacısı Gardner meydandaki protestoların barışçıl olduğunu ve şiddet içeren polis müdahalesinin gayri meşru olduğunu söyledi. Gardner olanları şöyle anlattı. Protestolar genel olarak barışçıldı. Gerçekleştirilen herhangi bir protestonun engellenmesi için hiçbir meşru sebep bulunmuyor. Protestocular barışçıldı, sadece slogan atıyorlardı. Bir toma Gezi Parkı'na girdi. Parkı boşaltmak için hem biber gazı hem de tazikli su kullanıldığını gördüm. Polis tarafından plastik mermi kullanıldığına ve kurulan revirlerde görev yapan doktorların gözaltına alındığına dair de raporlar mevcut. Polis şiddetini değerlendiren Türkiye araştırmacısı dün akşam 20:30 ile bu sabahın erken saatlerine kadar Taksim ya da Cihangir'de protestoları gözlemleyerek gözlemlerken polise yönelik protestocular tarafından herhangi bir şiddet olayına rastlamadım. Bu süre zarfında polis protestoculara sürekli biber gazı ve tazikli su ile saldırdı. dedi. Yani herhangi bir şiddet olayına rastlamadım protestocular tarafından diyor Gardner. Evet. Oysa e, polis sürekli biber gazı ve tazikli suyla saldırdı diyor. Evet devam ediyoruz e, Uluslararası Af Örgütü'nün e, açıklamasına, basının açıklamasına okumaya. İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşen polis müdahalesinde kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor. Fakat sayının yüzleri bulacağı düşünülüyor. Polis bir aşamada yaralananların doktorlar tarafından tedavi edildiği divan otelin dışındaki revire doğrudan biber gazı attı diyor ki bunu biz de e, bizzat Divan Otelinin içinde bulunan gazeteci arkadaşlarımızdan ve orada bulunan insanlarla dün akşam konuşarak bunu teyit ettik canlı yayında. Evet, şu şekilde devam dün ediyor. gece. Bugün yani 16 Haziran'da şehrin değişik bölgelerinde polis şiddeti seyrek bir şekilde devam ederken polisin Osmanbey'deki Ramada Otelindeki Ramada Otelinde kurulan revirde yaralıları tedavi eden doktorları gözaltına aldığı görüldü. Sağlık Bakanı daha öncesinde kurulan bu revirlerin yasa dışı olduğunu ve burada görev yapan doktorların kovuşturmaya tabi olacağını açıklamıştı. Evet bunun üzerine de Sağlık Bakanı'nın bu açıklamasını e, biz de e, evet. Adrı Ad Zatiryak ile etraflıca konuştuk ve bunun bütün uluslararası normları Ayaklar altını aldı, param parça ettiğini de ortaya koymuştuk. Devam edersek son cümlelerine geliyoruz Amnesty International uluslararası örgütünün açıklamasına, basın açıklamasına. Gardner, ihtiyacı olanlara tıbbi bakım sağladıkları için doktorların kovuşturmaya maruz kalması kesinlikle kabul edilemez. Doktorlar derhal serbest bırakılmalı ve onlara yönelik kovuşturma tehdidi kaldırılmalıdır. dedi. Ve şu şekilde de sonlanıyor basın açıklaması. Protestolar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlediği mitingde protestoculara yönelik konuşmasında Gezi Parkı'ndan çıkmaya zorlamak da tehdit etmesinin ardından gerçekleşti. Bu not düşülüyor ve şöyle devam ediyor. Benzer bir mitingin bugün yani 16 Haziran 2013'te öğleden sonra İstanbul'da gerçekleşmesi planlanıyor. Protestocular bugün Taksim'e yürümeye devam etme çağrısını sürdürüyor. Evet, protestocuların göz altında haberleşmesiz tutulmasına son verin. Evet. 16 Haziran 2013 Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin açıklamasını okuduk. Açık Radyo. Pink Floyd dinliyorduk. Saat tam 03:00'den sonra 15 ve 16 Haziran 2013 pazar günü. Olağanüstünün olağanüstüsü günlerin zincirinin sonuncusu bugün. Bundan sonra neler olacağını bilemiyoruz. Ama akla durgunluk verecek olaylar birbiri ardından haberler halinde akıyor. <gülüyor> Açık radyoda biz de haber radyosu haline dönüştürdük kısmen. Haber ve yorum radyosu olarak bu olağanüstü gezi günlerini sürdürmekte şimdi bir ara vereceğiz. Bir saat normal bir programımıza musiki arşivine Bülent Aksoy'un döndükten sonra tekrar belki de daha sıcak bir tempo ile beraber çünkü biliyorsunuz taksim dayanışmasına bir çağrı var çağrısı vardı saat 4'te taksimde buluşmak üzere. Umalım ki kötü haberler vermeyelim ama o saatte biz de mikrofon başında olacağız. Sizinle olacağız beraber olacağız ve çeşitli alandan ve civardan gelecek seslerle konuşacağız haberleşeceğiz şimdilik ara artık açık radyo 94.9